Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 14. Bölüm Taiflileri İslam'a Davet Gelişen olaylar çizgisinde Kureyşlilerin Hazreti Peygamber'e karşı sergiledikleri sert davranışlar artış gösteriyordu. Esasen İslamiyet'i tebliğ açısından Kureyşlilere yapabilecek bir şey de kalmamıştı. Peygamberliğin 10. yılından hicrete kadar geçen süre içinde Rasûl-i Ekrem, başka insanlara ulaşıp davetine devam etmek üzere gözünü Mekke dışına çevirdi. Yanına Zeyd bin Harise'yi alarak Sakif kabilesinin yaşadığı Tayfe gitti. Kabilenin ileri gelenlerinden Amr bin Umeyr'in üç oğlunu, Abdüyalil, Mes'ud ve Habibi, ayrıca kabilenin diğer bazı önemli kişilerini İslamiyet'e davet etti. Kureyşlilerle akrabalık ve ticari bağlantıları bulunan Sakiflilerden hiçbiri onun çağrısını benimsemediği gibi, Hazreti Peygamber'in hiç olmazsa davetini gizli tutmalarını istemesine de itibar etmediler. Ayrıca Onu ve Zeyd bin Hariseyi şehrin ayak takımına taşlattılar. Atılan taşlarla ayakları kanayan Resulullah'ı korumaya çalışan Zeyd'in de başı yaralandı. Taiflilerin maddi ve manevi eziyeti Hazreti Peygamber'in Kureyşli Utbe bin Rebia ve kardeşi Şeyben'in bağına girmesine kadar devam etti. Bu zor anlarında Rasulullah Rabbine sığınıp teslimiyetini ifade etmiş, onun rızasını ve yardımını talep etmiştir. Bu arada bağ sahiplerinin kölesi Addas Hazreti Peygambere bir tabak üzüm getirdi. Hazreti Peygamber'in üzümü yemeye başlarken Bismillah demesi Addas'ın dikkatini çekince konuşmaya başladılar. Addas Ninovalı bir Hristiyan olduğunu ifade edince Hazreti Peygamber Ninova'nın Hazreti Yunus'un memleketi olduğunu söyledi. Addas bunu nereden bildiğini sordu. Rasulullah, "O benim kardeşim ve Allah'ın bir elçisidir. Ben de Allah'ın elçisiyim." deyince konuşmalardan etkilenen Addas orada Müslümanlığı kabul etti. Hazreti Peygamber bir süre dinlendikten sonra Mekke'ye dönmek üzere Taif'ten ayrıldı. Onun Mekke'ye yeniden girebilmesi için himayesine gireceği bir Kureyşli bulması gerekiyordu. Bunun için Hira Dağı'nda beklerken başvurduğu pek çok kimse talebini yerine getirmedi. Nihayet Kureyş'in kollarından Nevfele reisi Mut'im bin Adi'nin himayesine girerek Mekke'ye girebildi. Çeşitli hadis rivayetlerinde kaydedildiğine göre Hazreti Aişe sonraları, hayatında Uhud gazvesinden daha zor bir gün yaşayıp yaşamadığını Resulullah'a sormuş, o da Taif dönüşünü hatırlatarak sözlerine şöyle devam etmişti. O zaman şaşkınlığımın hafiflediği bir sırada başımı yukarı kaldırdım. Beni gölgelendiren bir bulutun içinde Cevrail'i gördüm. Cebrail, istediğim takdirde Mekkelileri helak edecek meleğin emrime verildiğini söyledi. Melek de yanıma geldi. Bense, hayır istemem, ben Allah'ın bu müşriklerin soyundan yalnız Allah'a kulluk eden, ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler meydana getirmesini arzu ederim, diye cevap verdim.